Hakikate kavuşmanın ikinci yolu Rabıta ve keyfiyeti. Rabıta, kalbi bir şeye bağlamak demek ise de burada kastettiğimiz mana müntesibin kalbini şuhud makamına ulaşan zata bağlaması ve hayal hazinesinde o zatın suretini etmesinden ibarettir. Kalp zikirle huzur bulduğu gibi rabıta ile de bulur ve nispeti celbeder. Müntesip üstadına ittibaını tamamlamak için onun suretini kalbin en derin zarlarına indirir. Bu keyfiyet muhabbeti, muhabbette itibağı tahsil eder. Hatta fenadan ibaret olan yokluğu da tahsil eder. Buradaki fena, fena fi Rasul ve fena filah makamlarına başlangıçtır. Eğer bu fena tahsil olursa diğerleri de tahsil olunur. Şahın Akşibendin huzurunda bir zat rabıta ile meşguliyeti anında. Gaybet ve yokluğu müşahede ederken, müşahede olunan hale iltifat etmemiştir. Şah Kudsisi ruhu, tehdit suretiyle ona, bizi bırak, terk et, haline dön, gaybet keyfiyetine gir diye emretmiştir. Nakşibendiler bu keyfiyeti, gaybet, şuhud, nisbet ve kavuşmak diye tarif etmişler. Maksat, ruhaniyetin bakışları ile kalpten masiva yok etmeye rabıtayı vesile ederler. Yani rabıta, nakşibendi saadatlarınca kavuşmak ve vusule en kuvvetli vasıtadır. Şu halde rabıta ile huzur ve nisbeti tahsil etmek mustakil bir yoldur. İkinci, bazen de birinci yol olarak tayin etmişlerdir. Hatta maksadın kabesine kavuşmanın rabıta ile daha kolay olduğunu tasrih ettiler. Bunu ruhani sohbet, rabıta isimleriyle tarif etmektedirler. في كل لايحه وجه الحبيب بدا فانظره في كل وجه يا اخ الهمم كذاك وجهك مرآة له وسوى ذل فلا يبدو لغير عمي لو كنت ذا نظر شاهدت صورته, لديك من راسك الاعلى الى القدمي هر لو هذا parlayan her şeyde mahbubun yüzü zahir oldu görüldü sen her cihetle ona bak, ey Ali himmet kardeşim. Böylece senin yüzün ona aynadır, hal böyle olunca. Başkasından göz kapatmaksızın o yüz zahir olmaz. Eğer sen bakış sahibi olsan, suretini müşahede edersin. Baştan ayağa kadar senin yanından ayrılmaz olur. Mürşidin yüzünün nuru, ancak kendisinden başka her şeyden alakayı kesmekle müşahade olunur. Çünkü bir anda hem mahbubla hem başka ile alakadar olmak zordur. Ama nihayette ise çok kolaydır. Mesela bir anda hem manayı hem lafzı hıfzetmek gayri mümkündür. Önce lafzı etmek, sonra manasını bilmek ve o lafzın kalıbını da etmek meleke olunca bir anda hem lafız hem mana beraberce hıfz olunur, idrak edilir. Yani hafızada ve histe suretlenir. Aley, hayalle mürşidin sureti hıfz edildikten sonra, ruhaniyetinin nuru müşahade edilir. Sonra o ruhaniyet seni suretinden alır. Beraberce gideceği yere kadar götürür. O ne ise sen ona ayna, o sana ayna olur. Hadis-i şerifte, El-mu'minu min ehlil imani, بِمَنْزِلَةِ الرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُوا لِأَهْلِ الْا۪يمَانِ كَمَا يَعْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي <الرَّأسِ> Ehli imandan kamil mümin, sayir müminlere nazaran bir cesedin başı yerindedir. Kamil mümin, sayir ehli imandan elemlenir. Nitekim, başın ağrısından dolayı cesette elemlenir buyuruldu. Yani kamil mümin, kalbi saflaştığı, Nefsi mutmain olduğu için sair müminleri sevmek hususunda müminlerin bütün acılarını, özellikle kendisine sevgi ve muhabbetle bağlananların acılarını kendinde hisseder. Böylece sevgi ve ihlasla kendisine teslim olanlar da onun eleminden haberdar olurlar. Bu cihetle kamil mümin sair müminlere ayna misalindedir. O aynada suretleri temessül eden müritlerin, kalplerinde mürşitlerinin sureti temessül eder. Bu iki münasebetten Allah Azze ve Celle'nin nurlarının müşahadesi husul bulur. İmam Arif Şa'rani Hazretleri, Şeyhim Hoca Ali'ül Havvas diyordu ki, her kim Müslümanlardan olduğunu iddia ederek dertlerinde, belalarında, hastalıklarında ortaklık yapmazsa, Müminlere gelen belaların acısını bedeninde hissetmezse, onun kamil iman iddiası sahih değildir. Allah Azze ve Celle'nin minnetinden biri de bana şudur. Hastaların hastalıklarına, sekaratta olanların elemine, hatta doğum sancısını çeken kadınların sancısına, hatta hükümdarın elemine, hatta hapiste işkencede olanların işkencelerine ortaklık yapıyorum. Şu kadar ki, Onların acılarından eriyen yağlarım derinin altında akıyor. Demek rabıta edenle, rabıta edilen arasında in'ikas yoluyla münasebetler kurulur. Bu parlak ve nurani münasebetlerle fena husul bulur. Mevlana cami şöyle buyurur. Nakşibendiyye üstadları çok hayret verici kervan kafilesinin başkanlarıdır. Gizlice kafilelerini mahrem ve sır köşküne götürürler. Onların sohbetlerinin cazibesi, salik'in yürek ve kalbinden silip süpürmüştür vesvese, halvet, fikir ve çileyi. Yani nakşibendiye saadatları, meşakkatli riyazetleri, halvetteki vesvesenin çilesini kaldırmışlardır. Zorluksuz ve rahatlıkla, mücerret sohbetle kalbi masivadan temizlerler. Çünkü cihan aslanları o silsilenin zincirini tutanlardır onların tanzim ettikleri silsilenin sırrını, tilkiler hileleriyle tahlile muktedirler mi? Şayet zihni kısır, o taifede bir kusur görse de, Allah için haşa ki benim ağzımdan inkara dair bir söz çıka. Yani nakşibendiye sadatı bir tek nazarla kalbin bin müşkülünü hallederler. Amma rabıta, zikir, sohbet ve murakabeyi, mahrem sarayının kabesine vasıta ederler. Rabıtanın pek çok şartları vardır. A. Müridin şeyhinin ruhaniyetinin Allah Teala'nın hüküm ve tasarrufu ile her yerde hazır olduğuna inanmasıdır. Yani üstadı kamil bizzat müstakil olarak tasarruf edemez. Ancak Allah Teala onları huzur makamına kavuşmanın kıblesi kılmıştır. Şu halde sadatı kiram hidayete vesiledirler. Mecazen kendilerine hidayetin izafe edilmesinde zarar yoktur. B. Allah Teala, üstadı vesile kıldığı için nisbetinin hıfz edilmesi, emrine riayet edilmesidir. C. Müntesibin, hal meleke olmadan evvel rabıtayı terk etmemesidir. Müntesip hal melekesinden evvel Nerede mürşidinin rabıtasını bırakırsa, mürşidin ruhaniyeti orada onu bırakır. D. Müntesibin, bizzat ve vasıtasız Allah Teala'nın zatından feyz almadığı müddetçe, rabıtaya önem vermesidir. Ancak bizzat feyz alınca da, rabıtaya inişi edebe aykırı bir hal olur. Yani müntesip maksadına ulaşıncaya kadar rabıtaya mecbur olduğu gibi, kavuştuktan sonra da terk etmeye mecburdur. Bunun için Şah-ı Nakşibend müridine, bizi bırak terk et, haline dön, gaybet keyfiyetine gir buyurmuştur. e. Vasıtasız olarak Cenab-ı Mutlak'tan feyz alanın rabıtayı terk ettiği halde üstadın muhabbetini terk etmemesidir ve onun ittibaından ayrılmamasıdır. Çünkü o, onun veli nimetidir. Yolun bitiminde vesile de biter. Vesilenin bitmesi demek unutulması demek değildir. Nitekim bir haderde şöyle buyrulur: Kun ma Allahi, fa in lam tekun ma Allahi, kun ma amenhu ve ma Allahi. Allahla beraber ol. Allahla beraber olamadınsa onunla beraber olanlarla beraber ol. F. Bekabillah olandan başkasının rabıtasını yapmamasıdır. Mürşit bizzat kendi rabıtasını emretmediği müddetçe kimin rabıtasını emretti ise mürid onun rabıtasını yapar. Nakşibendiler ittifakla şöyle dediler. Tarikatimiz ubudiyetin devamından ibarettir. Ubudiyetin devamı ise Hak Subhanehu ve Teala ile beraber olmaktan ve huzurdan ibarettir. Gayrin şuuru olmaksızın zahmetsiz bu huzur tahsil edildi ise, Salik'in vücudu huzurla vasıflanır. Bu huzur ilahi cezbenin tasarrufu olmaksızın husul bulmaz. Cezbe yolunda sebebin en kuvvetlisi ve vesilenin en kuvvetlisi yine cezbe yoluyla suluk eden şeyhin sohbetidir. İster şeyhin sohbeti cismani olsun ve ister ruhani olsun fark etmez. Allah'a kavuşmanın yolu ya hali sohbetle olur, ya zikirle olur, ya murakabeyle olur. Zikir yoluyla olduğu takdirde, La ilahe kılıcını çektiğin zaman, vücudunla beraber bütün masivayı nef edersin. Ve illallah deyişinde, zatı ı bahtın varlığını ispat ederek gayrini unutursun. La ilahe illallah deyişinde, ilahi cezbenin tasarrufunun eserlerinden bir eser meydana gelir. Artık bu eser salik'in istidat ve kabiliyeti nispetinde olup değişir. Bazılara ilk kez masivadan gaybet hasıl olur. Bazılara şükür ve gaybet hasıl olur. Ve bundan sonra mutlak yokluk tahakkuk eder. Bundan sonra fena husul bulur. Nakşibendi büyüklerinden Şeyh Abdullah el-Ensari وَذُكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يْتَ Unuttuğun zaman Rabbini zikret. Ayetinin tefsirinde diyor ki, Yani Allah'tan başkasını unuttuğun, nefsini unuttuğun, zikrettiğin halde zikrini unuttuğun, hakkın seni zikretmesini de unuttuğun demektir. Bu dört nisyan, eşit unutkanlığın husulünde fena hasıl olur. Yani Allah Azze ve Celle'den başka hiçbir şeyden salikin haberi olmaz. Ve hakiki zikir budur. Bu nakşi taifesinin maksatları keen neke terahu, sanki sen onu görüyorsun hadisinin hakikatini müşahede etmek ve bu müşahadeyi eşit huzuru da meleke haline getirmektir. Nakşi bu huzura müşahade dediler. Çünkü müşahade kalple görmektir. Görmek demediler. Zira görmek gözle olur. Bu cihetle müşahade ile görmek arasında fark vardır. Görmekte uzaklaşmaya muktedir olamazsın. Müşahadede ise ondan uzaklaşmaya güç bulabilirsin. Murakabe ve teveccühle olduğu takdirde o yolların en kolayıdır ve vuslat için en elverişlisidir. Murakabe ve teveccüh, mübarek Allah lafzının mukaddes manasını keyfiyetsiz, kemiyetsiz mülahaza etmekten ibarettir. Bu mananın mülahazası Arabi, Farisi, veya herhangi bir lügatın lafzına sığmaz. İşte o manayı anlamak, hayalinle ona yönelmek teveccüh olur. Binaenaleyh, salik var gücüyle, bütün idrakiyle, kozalağı şeklindeki yüreğine yönelir. Bir nur dairesi halinde tasavvur eder, büyütür. Aradaki bütün perdeler zail oluncaya kadar devam eder. Şayet bu melekeyi tahsil etmekten aciz olursa, bütün mevcudatı ilmiyle, aynıyla kuşatan bir nuru hayal ve hissinde tasavvur eder. Bununla beraber kalbine de yönelir. Basiret açılıncaya kadar. Ve aradaki suretler, hayali cisimler ve her şey kaybolunca hakiki maksudu zuhur eder. Maksat zahir olduysa artık mülk ve melekutta tasarruf etmeye güç bulunur. Bu güçle insanın sırrı ve batını temizlenmiş olur. Ve kabule yakın olur. Buna makamı cemi denilir. Rabıta yoluna gelince, Rabıta zikir ve sohbet yolunu dahi tahsil eder. Yani sohbetle, zikirle hasıl olabilecek zuhuratın hepsi, Rabıta ile zuhur eder. Salik, şeyhin huzurunda ve gıyabında olduğu halde, şeyhinin sukutu anında, nurani suretini büyüterek daire yapar. Ve o dairede kendini yok etmeye, her şeyi unutmaya çalışır. Konuşması zamanında ise konuşmalarını zapt eder. Gıyabında tatbik eder. Yine bu tatbikatta onun nurani suretini yerinde tasavvur ederek kendini unutmaya çalışır. Unuttu ise, yani aradığı nisbet husul bulduysa, artık onu temaşa eder. Hacı-yı bu keyfiyetin vuslata daha elverişli olduğunu tasrih etmiştir hace Ahrar ise tatbiki olarak saliklerine bu yolu talim etmiştir. İleride rabıtanın keyfiyeti tarif edilecektir. Bu itibarla Şah-ı Nakşibend, güzel ve çirkin her şey dervişin cüzüdür buyurmuştur.